صلى الله وسلم على سيد الاولين والاخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه اجمعين ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين اما بعد فاعلموا ايها الاحباء ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي عليه وسلم بشر الامر مفتساها بكل مفتسم بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله نسائبها في النار بالسنه المطبقه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشد الناس عذابا يوم القيامه من يئل الناس فيه صيرا ولا خير فيه ذكر الله بما قال اي قال çok Aziz ve Muhterem Kardeşlerim Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, ikramı, ihsanı tümlerinizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri ibadet ve taatlerinizi kabul eyleyip taleplerinizi, niyazdan bizi, dileklerinizi reva ve ihsan eylesin. Amin. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin ve Hadis-i Şerifesinden bir demet okuyup anlatma dinimizin döndüğünce Çalışacağız. Bu hadisi şeriflerin okunmasına geçmeden önce boynumuzun borcu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu paki için ve onun mübarek alinin paki ashabının ervahi için cümle saadat ve meşayit ruku aliyemizin ve ulema-i izam ve sair enbiya ve mürselinin ervahi için şu okuduğumuz eseri cem ve tehlif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahettin Efendi Hazretlerinin ruhu için Talebelerinin, hocalarının ruhları için, hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'nin ruhu için, şu okuduğumuz hadisi şeriflerin ve diğer ulumun bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün ravilerin ve ulemanın ruhları için, ve hasreten, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere, bir kardeşlik pişanesi olmak üzere, şu mescide toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin de ahirete geçmiş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının ruhları için bir hediye olsun diye. Biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması dileğiyle buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Metnini okumuş olduğumuz Hadis-i Şerif alimlerle ilgili dehşetengiz bir Hadis-i Şeriftir. İnsanın tüyleri diken diken olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deylemi'nin Deylemi'nin üstte dürüsüm ve Sülemi'nin fir erba erba rivayet ettiğine göre buyurmuş ki eşed dünnâzi azab-ı kıyameti men yerennese fihi hayran ila hayrifehi İnsanların bir kısmı ahirette azap görecek ya Ahirette azap bakımından en şiddetli azaba uğrayan insanların en çok azaba uğrayanı o kimsedir ki Yeren nâsufîhî hayren. İnsanlar onda bir hayır görür ve lâ hayrâ fîhî Halbuki onda hiç bir hayır yoktur. Bu insan, insanların en çok azap görecek olanıdır. Bu nedir? Bu insanın içiyle ile düşünün bir olmaması cezasıdır. Dışı koyun gibi, kuzu gibi, içi kurt gibi, kaptan gibi, sırtlan gibi olmaz. Dışından gösteriş yapıyor, kendisini alim gösteriyor. Efendim kendisini yüksek gösteriyor kendisine bir eda veriyor, tavır veriyor. Halbuki içinde bir şey yok, boş. Onun için büyüklerimiz demişler ki, olaydı dervişlik, tac ile hırka, alırdık biz dahi otuza kırka. Yani dış tarafa güzel bir cübbe giy, başına böyle alımlı, hoş, kocaman bir sarık sar, sakalını da aşağı kadar uzat, Dış görünüşü temin ettin. Ama yetmez. Allah insanların suretlerine, şekillerine, mevkilerine, makamlarına bakmıyor. İnnallâhe la yenzuru la yenzuru ila suveriküm ve eczaniküm. Sizin cisimlerinizin, boyunuzun, kosunuzun ve suretlerinizin görünüşüne bakmıyor Allah-u Teala Hazretleri. Velâkin yenzuru ila kulûbiküm ve a'maliküm. Gönüllerinize bakıyor, kalplerinize bakıyor, ve amellerinize bakıyor. Bir insanın ameli sözünden az ise, bu onun için büyük bir noksanlıktır. ''Hadlul <gülüyor> makali alel feali men Büyük noksanlıktır. İnsanın dolgun olması lazım. Bir cevizi kırdığın zaman, içi boş çıkarsa nasıl yüzü Elmayı kestiğin zaman içi kurtlu çıkarsa nasıl üzülürsün? Karkuzu kestiğin zaman içi ekşimiş, bozulmuş çıkarsa nasıl üzülürsün? E, i̇nsan niye kendi içine dikkat etmez? Niye içindeki kötülükleri, kusurları, kabahatleri, kötü huyları, kötü duyguları temizlemeye çalışmaz? Niye içini süslemeye gayret etmez, dışını süslemeye gayret ediyor, saçını tarıyor, yağlıyor, biryantinliyor, berbere gidiyor, tıraş oluyor, sinek kaydı, kravat takıyor, pantolonunun kırışık olmamasına dikkat ediyor, ütülüyor vesaire vesaire. Ayakkabısının efendim şöyle yüzüne baksan saçını tarayacaksın. Gayet güzel şeyi var. Dış görünüşü gayet güzel. Ama içinde bir şey yok. Bu şeyler için yani ulema-i zahir için de böyledir. Kendisine abid gösteren kimseler için de böyledir, müteşeyyihler için de böyledir. Yani şeyh değil, hakiki kamil bir insan değil efendim ama öyle görünüyor. Çok büyük bir tehdittir bu. Onun için eskilerden bir kısmı demişler ki, ''Aman her işimizi Mevlamızın rızasına uygun yapalım, aman insanların alkışına aldırmayalım.'' aman insanların beğenmesine dikkat etmeyelim onu gözetmeyelim insanlar beğensin beğenmesin beni hiç ilgilendirmez ben Mevlam'ın beğenmesine bakarım diye öyle yol tutturmuşlar öyle değil midir velayekafun levmetel la'im'' müminin vası nedir velayekafun levmetel laib hak yolda yürürken kınayanın kınamasına aldırmaz birazcık mertlik olacak insanda baba yiğitlik olacak Beğenmezse beğenmesin, beğenmeyen küçük kızını vermesin derler bizim köyde. Yani beğenmezse beğenmezsin. Allah beğensin ama çok dikkat etmesi lazım. Yani başkasının beğenmesine dikkat etmeyecek ama Allah'ın beğenmesine çok dikkat etmesi lazım. Allah'u Teala Hazretleri benim şu yaptığımdan hoşnut ve razı olur mu? Benim şu yaptığım doğru mu? eski büyük zatlardan bir tanesini bir grup insan ziyaret etmiş İhya-yı Uluğum'un Kitab-ı bölümünde anlatıyor. Adam gelmiş adam, gelen adamlara sormuş o zatı muhterem. Niye geldiniz? Efendim zatı ailenizi ziyarete geldik. Başlamış hüngür hüngür ağlama. Demiş ki siz ziyaret etmekle ecir kazandınız ama ben ben kimim ki ziyaret olmayayım? Ben kimim ki ziyaret olmayayım? Benim ziyaret edilecek ne tarafım var? Vallahi küçük delikanlılığında efendim günahlardaydım. Büyüdüğüm zaman da mürahiye oldum. Ne o halim iyi ne bu halim iyiydi. Başlamış böyle hüngür hüngür ağlamak. Yani ziyaret ettiler diye. Böyle eski insanlar ellerini vicdanlarının üstüne koymuşlar, hakkı söylemişler. Hatta bazı baba yiğitler çıkmış demişler ki, biz ne biçim edepsiz insanlarız? Bir iyilik yaptığımız zaman, bir ibadet yaptığımız zaman insanlar görsün diye istiyoruz. Hani adamın birisi kukrada geçiyor ya, bakmış ki camide bir delikanlı namaz kılıyor. Böyle boynunu bükmüş, gözlerini yarı kapatmış, huşu, hudu içinde güzel bir namaz kılıyor görünüş itibarında. De. Ya demiş, ne kadar güzel namaz kılıyor şu delikanlı demiş. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Hem de oruçluyum demiş. Namaz kılıp konuşmuyor, şeyi namazı veyahut selam vermiş de hem de oruçluyum demiş yani. İnsan oldu böylece ibadetinin yapılmasından memnun olur. Faziletinin dillere düşmesinden memnun olur. Halbuki insana şer olarak parmakla gösterilmesi yeter. Bak şu adam var ya, ne iyi adam filan diye parmakla gösterilmesi yeter. Onun için eskiler Hatta bir kısmı demişler ki iyiliklerimizi göstereceğimize şu yaptığımız kabahatleri de gösterelim bakalım. Kabahatleri göstermekten bucak bucak kaçıyoruz. Ama hani küçücük bir iyilik yapsak onu dokuz defa on defa orada burada söyleriz. Geçen akşam işte teheccüd namazı kılıyorken şöyle oldu da böyle oldu da bana ne ya senin teheccüd namazından ne söylüyorsun? Ecri kalmıyor. Bir sevabı kalmıyor. Efendim işte Allah rüya yazmasın. Yazar sen yazmasın deyince yazmaktan vaz mı geçecek? İşte şu kadar tespit çekmiştim de şu anda şöyle oldu da böyle oldu. Söyleme. Bak Ömer Nasuhi Hoca rahmetullahi aleyh hiç ehli tarik olduğunu bildirmez. Büyük İslam bir Alim yazarı. Geçenlerde öğrendim. E, dervişmiş de dememiş yani. Aferin. Er kişiymiş yani ki dervişliğini öldü gitti kimse anlayamadı. Yani Allah'la kul arasında bir şey. Ya olmasın diye eskiler çok dikkat etmişler. Kabahatlerini zikretmişler. Ben dün gece şu haltı işledim, bu kabahatı işledim. Ya sen beni adam mı sanıyorsun? Ben iki para etmez bir kimseyim diye. Bilmiyoruz, onlara da melami diyorlar. Hani kabahatlerini teşhir edip, halkın nazarında böyle kendisini küçük düşürmek için ama şu ölçüye çok dikkat edeceğiz. Eğer biz... Halkın bizde bir şey var sandığı halde, içimizde bir şey yoksa, bir hayır yoksa, çok azaba uğrayacak öyle insanlar. Çok fena bir durumda demek biz, o zaman kendimizi derhal tevbe edip düzeltelim. İyiliklerimizi söylemeyelim. İyiliklerimizi saklayalım, gizli kalsın. Bir insan hiç kimsenin bilmediği bir yerde ve zamanda bir iyilik yaparsa, Allah buna... 10 kattan 700 kata kadar sevap verir. Böyle diyor Et ve Terhib isimli hadis kitabının riya babında böyle diyor. 1 kattan 10 kattan 700 kata kadar yani 10 misli sevap verir veya 700 misli verir. Hatta bazı ibadetler daha çok verdiğini, mükafatlandırdığını biliyorsunuz, biliyoruz hadis-i şeriflerde. Ama gidip bir yerde bu yaptığı iyiliği izhar eder, Söylerse, dile dökerse, karşısındakine anlatırsa, muza'af olan katları silinir. Ona bir sevap verilir deniliyor. Demek ki 700 misli sevap almış ama o yaptığı hayırı, sevabı, sevaplı ameli bir yerde söyleyiveriyor, sevabı siliniyor. İkinci defa söylerse diyor o hadis-i de, o zaman aaa... Bu böyle ikide bir de her yerde söylüyorsunuz, ibadetinle şöhret mi toplamak istiyorsunuz? Bu sefer o birkaç sevabı da silerler, vebal yazarlar diyor. Onun için ibadetlerimizi mümkün mertebe söylememek Bazı insanlar vardır, var ki, artık oruç tuttuğunu bilmemek Bu gün da söylemez yani. yani, o gün oruç tuttuğunu söylememek istedik. İbadetler de gizli olacak. Farz ibadetler aşikar olacak da, farz çünkü, burada aşikara kılacaksın. Arz ibadeti aşikar kılmakta fayda var, yapmakta fayda var. Çünkü ötekisi de bak şu adama, otobüsle seyahat ederken bile namazını kıldı, ibadetini ihmal etmedi. Bana ne oluyor, ben de kılayım der, örnek olur. Al kardeşim bu zekatım dersin, verirsin. Öteki adam da, ya bu adam zekatını veriyor, bana da zekat borç, ben de vereyim der. Başkalarının da yapmasına vesile olur. Ama öteki ibadetlerinizi saklayın ki ecriniz çok olsun riya ve gösteriş tarafından kayma durumu olmaz. Bak bir insan kalbinden Allah dese, celle celaluhu, kimse İçinden hiç kimsenin duymadığı biterse hadis-i şerifte buyuruluyor ki 70 kat fazla olur cevabı. Neden? Gösteriş ihtimali yok. Kimse bilmiyor. Melekler dahi anlamazlarmış. Allahu Teala verilmiş mükafatını. Hadis-i Şerif'i bu izahların karşısında bir kere daha okuyorum kardeşlerim. Kıyamet gününde insanların azap bakımından en şiddetli azaplara uğratılacak olanı o kimsedir ki, insanlar onda bir hayır var sanır, hayır görür ama aslında onda hiçbir hayır yoktur. Böyle sahtekar olmayalım. Böyle bir sahtekar duruma düşmeyelim, İhlaslı olmaya dikkat edelim. İhlassız ameli Allah kabul etmez. Riya ile olan ameli Allah kabul etmez. İnsanın işi daha çok olacak sözünden. Mümkün mertebe o tarzda olacağız. Boynu bükük olacağız. Allahu Teala hazretlerine yalvarıcı, yakarıcı olacağız. Her şey onun lütfundadır. Hani sen namaz kıldım diye övülme. Alimin birisi öyle demiş. Günahlarımı işledim, biliyorum. Net, kesin olarak günah olduğu belli. Ama o günahların Allah tarafından affedilip edilmediğini bilmiyorum. Yani affına dair bir şey olmuyor ki. Tevbe diyorsun, diyorsun ama Allah affetti mi etmedi mi belli değil. Namaz kıldım. Namaz kıldım ama namazların kabul edildiğini bilmiyorum. Çünkü bazı ibadetleri Allahu Teala Hazretleri götürün bunu kulumun yüzüne çarpın dermiş. Yapılmış ibadetleri çarpın dermiş yüz. Beğenmezmiş makbul olmazmış. Amelin makbul olması önemlidir. Onun için ameline mağrur olmam. Bir insanın ameline mağrur olması dini bakımdan büyük bir kusurdu. Şu kadar namaz kıldım, bu kadar oruç tuttum, şu kadar tespih çektim, şu kadar zekat verdim. Evet. Olsun. Allah kabul etti mi etmedi mi belli değil. Kabul etse bile bunları toplasan, toplasan, toplasan hepsini bir göz nimetini, bir dil nimetini, bir akıl nimetini karşılamaz. Çok böbürlenme. Onun için bu, bu hadisi şerif hiç kulağınızdan çıkmaz. Yani burada ikili bir şey var, ikili bir ibret var. Birinci ibret şu ki, kendimiz, içimiz daha dolgun olsun, dışımız, dış görünüşümüzden daha iyi olmaya gayret edelim. İkincisi, dış görünüşe aldanmayalım da herkesi, her sakallı cübbeliği adam sanmayalım. Ölçelim, biçelim, dikkat edelim. Has halis kimseyse sevelim. Çünkü, hani yazarın birisi, mahcirin birisi demiş ya, altından kendini gözet, koru, kolla, zehiri, teneke kupanın içinde sunmazlar. Altın kupanın içinde sunarlar. İçersin, zehirlenir, gidersin. Adam seni aldatmaya niyet etti mi? İngiliz misyoneri mi? Sakal bırakır. Sarık sana küpe giyer, öyle dolaşır. Arapları öyle aldatmadı mı? Lawrence Cidde'de Lawrence'ın oturduğu konak diyorlar, müze gibi saklıyorlar. İngiliz misyonerleri kitabını okumadınız mı? İhsan Süleyman Yasmam. Yemen'e kaç tane şey göndermişler? Efendim, misyoner göndermişler, Protestan misyonerleri. Hepsi imam kılığında, hoca kılığında. Arapça biliyor, dini malumatı var, sakal bırakmış, sarığı var, şeyi var. Ama Osmanlıların aleyhine kışkırtmış, Müslümanların birliğini, beraberliğini bozmuş, ondan sonra gelmiş kendisi istismar ediyor. Kuzey Yemen, Solcuların, Güney Yemen bilmem kimlerim. Yemen Suriye, Suudi Arabistan'dan ayrılmış, Suudi Arabistan Ürdün'den ayrılmış, Ürdün Suriye'den ayrılmış, Suriye Irak'tan ayrılmış, onlar Türkiye'den ayrılmış. Parça parça rahat mı etmişler? Şu anda rahatlar mı? Hayır, her biri ayrı bir şekilde canına okuyor emperyalizm. Eski birlik beraberlik olsaydı bizim ülkemiz daha Belgrad'dan efendim Basra'ya kadar olsaydı, petrolümüz bizden, madenimiz bizden, Kuzey Afrika bizim olsaydı, efendim Mora bizim olsaydı, eskisi gibi kalsaydı daha iyi olmaz mıydı? İstiklal davası edenler şimdi Beyrut'ta rahat mı ediyorlar? Çok mu rahatlar? İsrail bir hançer gibi saplandı oraya. Yemen illerinde, Sina çöllerinde bizim dedelerimiz çarpışmadı mı, çarpışmadı mı? O zaman bize destek olmadılar. Şimdi hayranı mı görüyorlar? Onun için dış görünüşe aldanmayın. Öze bak. Adamın dışına bakma. Özüne bak, haline bak. Umumi, umumi tavrını şöyle bir al. Nereden geldi, nereye gidiyor? Ne yaptı, ne yapmak istiyor? Öyle ölç adamı. Çünkü zaten senin beğencen kılığa girer. Zındık adam gelir sana ayet-i kerime okur. Neden? Çünkü senin yanında ayet-i kerime makbuldür, seni kandıracak, ayet-i kerimeden seni sapıtmaya çalışır. Ona çok dikkat edin. Böyle bir derste çıkıyor burada. İkinci hadisi şerife geçiyorum. Bu kadarcık izahat Allahu Alem kabul e, kafi gelir ve inşallah hem kendi halimizi düzeltmemize vesile olur hem de başkasına aldanmamamıza vesile olur. Eşed dunnase azaben yevmel kıyameti alimun lem yenfuh ilmuhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, Taberani'de, Tahavi'de, İbn Hibban'da kaydedilmiş olan bir hadis-i aynı mevzuya yakın buyurmuş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnsanların kıyamet gününde azap bakımından en büyük azaba uğratılacak olanı kimdir? O kimsedir, bir alimdir ki, kıyamet gününde insanların en büyük azaba, en çok azaba, en şiddetli azaba uğratılacak olanı bir alimdir ki, لَمْ يَنْفَعْهُ ilmuhu İlmi ona fayda vermemiş. Okumuş. Efendim, İmam bitirmiş, ENST'yi bitirmiş, ilahiyatı bitirmiş, Bağdat'a gitmiş, Kahire'ye gitmiş. Efendim Arapça öğrenmiş, bilmem ne öğrenmiş. Hali nasıl? Hali nasıl? Halini hiç sorma hocam, görekleceksin. Ne karısında hayır var, ne kızında hayır var, kendi yolunda hayır var. Ne haram bilir, ne helal bilir, ne Allah'tan korkar, ne peygamberden utanır, ne hesaptan çekinir bir. Bu insan Demek ki, ilmi kendisine fayda vermemiş. Geçen hafta geçti, Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kardeşlerim Men berret yeminuhu Kim ki Ettiği yemini yerine getirir. Yani yemin etti mi sözünde durur, boş yere yemin etmez. Yemin edip edip de yemininden hanis olmaz. Sözün yeminine sadıktır. Ve sadaka lisanuhu, dili doğrudur. Eğri söz söylemez, yalan söylemez, dobra dobra, yalancı şahitlik etmez, filan. Vestekame kalbuhu, kalbi müstakimdir. Dost doğrudur, eğrilik, yürüyük yoktur, kin yoktur, gazap yoktur, ucup yoktur, kibir yoktur, efendim şunu yoktur, bunu yoktur. Pakpik kalbi vardır. Ve affe batnuhu, karnı afiht yani helal lokma yiyor. Midesine haram bir lokma indirmemiş iffetli. Ve afve fercuhu, afve batnuhu ve zerdan Namusuna da sağlam. Namahmetlerine kuşak çözmemiş, dürüst namuslu. He sehu ve minar fi'l ilm. İşte o adamdır ilimde müşuh peydah etmiş. Tapa sağlam hakiki alim odur diyor peygamber Efendimiz. Ben bu hadisi okuyunca çok bende şok tesiri yaptı. Çok şaşırdım kaldım. Ben sanıyordum ki alimlik diplomayladır. Diploma biriktirme meraklısıyım ben. Duvarlara e, ilkokulun diploması, ortaokul diploması, lise diploması, doktora diploması, doçentlik diploması, profesörlük diploması, şu fakülte diploması, bu fakülte kıymeti yok. Öyle onları söylemiyor Peygamber Efendimiz. Şuranın, buranın diploması ne kadar çok olursa o ali alimdir demiyor. Dili doğru olacak, yeminine sadık olacak, kalbi pak olacak, midesine haram lokma indirmeyecek, namusuna sağlam olacak. Budur hakiki alim. Neden? E böyle yaparsa cennete gider, böyle yapmazsa Allah'ın cezasına uğrar. Böyle yapınca kendisini kurtarıyor azaptan, cennete gidiyor da ondan. Kendisini kurtarmasını biliyor. Alim adam, bilgili adam tamam, Allah'ın azabına uğramaktan kendisini kurtarabiliyor. Dün akşam da anlattığım gittiğim yerde gene anlatayım. Zavallı bir kayıkçının kayığına koca kavuklu bir molla binmiş. Koltuğunun altında da kitaplar var. Oturmuş kayığa, kayıkçı efendi çek bakalım karşı sahile geçelim diye. Bir göl deniz neyse öbür tarafa geçecekler. Yolda sormuş, Nahiv bilir misin kayıkçı efendi? Bilmiyorum, senin ömrünün dörtte biri gitti. Peki Arapça efendim edebiyat okudun mu? Yok efendim ben hiç okumadım. O senin ömrünün yarısı gitti. E, matematikten filan biraz haberin var mı? Yok efendim hiç anlamam. E, i̇lmi heyetten filan anlar mısın astronomiden filan? Hiç bilgim yoktur efendim. Ooo senin hayatın bitmiş ya demiş. Böyle, şu kadarı gitti bu kadarı gitti filan. Böyle böyle hep kendisinin bildiği ilimleri ona soruyor. O da bilmiyorum filan diyor. Senin hayatın hep boşa geçmiş, bitmiş falan gibi sözler söylemiş. Neyse giderken giderken furtuna çıkmış, dalgalar başlamış, sallanmaya başlamış kayık ve çatırlamaya başlamış. Bakmışlar, geri dönseler dönemeyecekler, karşı sahile yetişemeyecekler, orta yerde kayık çatırlamaya başlamış, yıkılacak, dönecek. Aman demiş Hoca Efendi Hazretleri, yüzme bilir misin sen demiş, Büyük demiş hiç bilmem. Ha, senin hayatının tamamı gitti şimdi demiş. Şimdi hayatının tamamı gitti. Demek ki alim kendisini denizde boğulmaktan kurtaracak, sahili selamete çıkartacak. Çıkartamıyor. O kadar diploma, o kadar kitap başına çalınsın. Küt küt küt küt başına çalınsın. Okumuş okumuş o kadar diploma biriktirmiş Allah indinde zerre kadar kıymeti yok. İlmi insan okuduğuna göre olacak insan. Okumuşsun, okumuşsun. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmektir, bilmezsin. Ya nice okumaktır diyor Yunus. O zamandan. O zamandan. Tabi o zamandan ama o da hadisten almış nurunu. İnsan hadisten alınca tabi o zaman da olsa bu zaman da olsa doğruyu söyler. O halde bundan ne ders çıkıyor bize kardeşlerim? Okuduğumuz ile amel edelim. İlmimiz ile amil olalım bilgiyi böyle bir şey gibi yüklenmeyelim yani bir gösteriş vasıtası gibi yüklenmeyelim bak Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ki mesela Lelzine hümilü <gülüyor> tevratetümmelem yahmiliuha kemeselil himari yahmiliu esbara kendilerine tevrat indirildiği ve içindeki ahkam kendilerine tebliğ edilip de bunlarla amel edin diye Kendilerine o ahkam verildiği halde onunla amet etmeyen o Yahudiler neye benzer? Sırtına kitap yükletilmiş merkebe benzer. Ha merkep, ha o. Neden? Bilgi sırtında, kalbinde değil. Taşıyor. Taşıyor ama yaşamıyor. Onunla ilgili hareket etmiyor. İlmimizle amel olalım. Hayırlı ilim öğrenelim. Öğrendiğimizi de. Mesela bir önceki hadis-i şerifte olmamak mı geçti? Riyayı bırakalım. İnsanlara gösterişi, insanlara kendimizi beğendirmeye çalışmayı bir tarafa bırakalım. Allah'a beğendirmeye gayret edelim. Dış süslemeyi bir tarafa bırakalım. İçimizi süslemeye gayret edelim. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki ilmimizle amel etmemiz lazım. Yarından tezi yok, bu akşamdan tezi yok, hemen bu ağızdan sonra tezi yok. Bildiğimizi tatbih edelim. Biliyor musun geceliğin teheccüde namaz kılmanın faziletini? Biliyor, yapma Biliyor musun birisinin aleyhinde konuşmanın gıybet olduğunu, o zaman ses, kes sesini, söyle gibi böyle bildiğimizi tatbik edelim. İnşallah Allah hayırlı ametlere muvaffak eylesin. Eşeddün hasreten yevmel kıyameti raculun emtenahullahu talebel ilmi felem yattubhu Bunları galiba bir ara okudum muştum size ama gene okuyorum, çok kıymetli. Ezberleseniz yazıp da daha iyi olur. İstiyorum ki, biliyorsunuz bu okuduğumuz kitabın iki ciltlik tercümesi çıkmıştır kardeşlerim. Tercümeyi de yanlarına alsınlar, öyle şey yapsınlar, notlar alsınlar, işaretler etsinler, öğrendiklerini de birkaç yerde tekrar etsinler, birkaç defa baksınlar, ezberlesinler. 40 hadisi ezberlerse ola ki Allahu Teala Hazretleri bazı rivayetler var. Ulema onların sıfatı hakkında sözler söylemiş ama ulema cümlesinden haşir eder hadis ezberlemiş olur insan. Bunları ezberleyin. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, insanların kıyamet gününde en çok ahva edecek olanı, hasretlik duyacak, pişmanlık çekecek olanı kimdir? Vecül'ün bir adamdır ki Allahu talebel ilm Allah ona ilim öğrenme, ilim talep etme imkanı vermiştir. Halamiyat tübbü ama o ilim öğrenmemiştir. Çok tezini dövecek adam. Senin vaktin var mı? Var hocam. Hoca var mı çevrende? Var hocam. Bizim caminin hocası Arapça bilir, fıkıh bilir, tefsir bilir ve benim hadis bilir. Efendim tecvid bilir, kavaid bilir. E ondan biraz bir şey öğrenseydin ya. Akşamları yatsıları, cumartesileri, pazarları etmiyor. Ha. böyle bir insan elinde bir şey öğrenme imkanı olduğu halde öğrenmeyen insan yemin mi kıyamette en çok pişmanlık duyacak insanlardan olacak. Eşeddün nâsi hasreden. Ah vah etmek bakımından, efendim diz dövmek, pişmanlık çekmek bakımından insanların en şiddetlisi böyle ilim talep etmeyen kimse olacak. İlme gayret edin. Teallem ya feta fel cehru âru ve lâ yerdâ bihâ illâ himâru Ey delikamne, ey genç, ilim öğren. Çünkü cahillik ağırdır, utançtır. Şahil kalınır mı? Bu devirde bu imkanlar var. Bu kadar hoca var. Allah razı olsun bazı hocalarımız var. İsimi zikretmeyeyim. Efendim, derya gibi bilgisi var. Bulunduğu yerde kadri kıymeti bilinmemiş. Kimse gelip kendisinden ilim öğrenmemiş. Öyle gidecek bunlar. Hepimiz göçüp gideceğiz. Bu ilimleri sonra kimden öğrenirsin? Ben öyle oldu ki efendim 24 senelik üniversite meslek hayatımda bazen 10 senede bir kelimenin manasını öğrendiğim oldu. Neden? O kitapta okudum, bu kitapta da okudum. Sabra mabahilellah kuttab. Allah'ın Kur'an'ı. Sabro sabro sabro sabro sabro sabro sabro sabro sabro sabro sabro sabro sabro sabro öyle olmaz bile. Sadece hastalanıp tedaviye hastalanıp, güzel insanlara sebep olur. Koyunları bilen, kuzuları olur, Ne biliyorsunuz. Böyle bazı balıklar da çok var, sürüleri var. Çok tatlı habibleri, abileri var. Zengin, çok zengin bir sürü. Allah ﷻ aleyhisselamın manzara kadar var. Ama bu plastikler çok ciddi sebeplerle savruluyor. şey yapmıyor, Yani her halde her halde Allahu Teala Celle Celalühü, "Hal şu sabr bir kutu bir çatlatıp söylemekten ne kadar Ama zevk tutan pek birazcık şeylerden her başlar. Ya hülansasını kestirmesini söyleyecek. Pat diye birden veri verecek onu. Olgun meyveyi alacaksın. Yok ben ağaç dikeceğim, yetiştireceğim, meyvesi olacak, yiyeceğim diyor. Çok pişmanlık duyacak. Onun için ilme gayret edin. Bizim bugün, bizim bugün memleketimizin en büyük dertlerinden birisi cahilliktir. Hocam şu kadar üniversite var, bu kadar lise var, bu kadar ortaokul var, bu kadar ilkokul var. Bırak işte alimliğin ne olduğunu deminki hadis-i serifte gördünüz. Büyük yaygın cahillik vardır. İstanbul'daki bir modern caminin ki belki bundan böyle moderndir böyle şatafatlı bir caminin dernek tüzüğünü getirdiler bana. Tüzüğün altıncı maddesinde diyor ki bu caminin üst katında, alt katında, kenarında, müştemilatında hiçbir suretle, hiçbir şekilde İmam Hatip Okulu açılamaz, Kur'an kursu açılamaz, toplu ve mümferit zikir yapılamaz diyor. Turşu kul sen bu camiyi al götür Büyük küplere turşu kul Camide Kur'an okunmazsa Dini bilgiler okutulmazsa Talebelik hocalık olmazsa Zikir fikir olmazsa Sen bu camiyi neden yaptırdın Allah aşkına? Biz işte demin Bal gibi de zikir yaptık Türkiye'nin her yerindeki camide zikir yapılıyor Vehüvel aleyhülazimdür Celalüvel temali subhanallah Bu ne? Zikir zikir bu Elhamdulillah elhamdulillah. Bu ne zikir? Allah Ekber Allah Ekber. Bu ne zikir? Bu ne? zikir. Adam o kadar cahil ki cami yaptırmış, içinde zikir yaptırmış. Yani namaz da zikir. Ve zikrullah Ekber buyuruyor ayet kerimede Allah Teala Hazretleri, Namazı kast ederek. Namaz en büyük zikir yani bu zikir olan namaz en büyük ibadettir, kıymetlidir diye şey yapıyor. Namaz da zikir. Sen ne sanıyorsun? Haccın da büyük bir kısmı zikirdir. Sen ne sanıyorsun? Sen zikre niye bu kadar hasım oldun? Cahil adam. Dünyadan haber yok. Toplu da yaparız. Sonra ben münferiden otursam bir kenara, tesbihi elime alsam, bin defa Allah demeye karar versem, sen beni yakamdan tutup camiden mi dışarı çıkartacaksın? Hangi kanunda var bu? Cahil adam. Sonra diyanetin şeyinde yok mudur? Hani çocuklara yazın, Kur'an-ı Kerim öğretmek vazifesi verilmiyor mu hocalara? Kur'an kursu açılamaz. Öyle şey olur mu? Yaygın bir cehalet bak. Dinimizi bilmiyor. Mazimizi bilmiyor. Ecdadımızı bilmiyor. Ecdadımıza İngilizce gavuru kadar düşmandır. O kadar. Haberi yok bir şeyden. Tarihimize düşmandır. Kitabeleri kazıyor. Böyle taş almış eline şey bulamamış. Aziziye tabyasının kitabelerini takır takır takır takır kazımış. ya. Aziziye senin tarihinde şeref levhası. Çanakkale'ye gittik de kalenin içinde Evet üstte hemen kazıtmış kitabeyi. Ya bu tarih Harf devrimi yaptıysan yaptın o ayrı mesele. Ama o kitabe tarih o. O kazınır mı? Sen onu kazıdığın zaman tarihi kazıyorsun, tarihe ihanet ediyorsun, ihanet ediyorsun. Böyle taş aldırmış tak tak tak tak tak tak vurdurup yazıyı okunmaz hale getirmiş Kale'nin kitabesini. O Kale ki Çernak Kale'yi düşmana zindan etti, geçirmedi öbür tarafı. Sen onun kitabesini nasıl kazırsın? Sen Türk değil misin? Sen bu tarifle if iftihar etmiyor musun? Yoksa İngiliz misin aramıza girmişsin de bir burada İngiliz zırhlısını batırdı diye mi kızıyorsun bu tabiaya? Çanakkale'den geçirmedi de burada İngilizleri batırdı diye mi kızıyorsun sen? Yani bu kadar yaygın cehalet olmaz yani. Bir başka dünyanın bir başka yerinde görülmemiştir diyeceğim yani bu kadar yaygın cehalet. Onun için bütün bu sözlerin filhasası ilim öğreneceğiz. Dünya sizin bildiğiniz gibi değil. Dünya başka türlü Din de sizin bildiğiniz gibi değil. Dini de bilmiyoruz. Dini de bilmiyor, dünyayı da bilmiyor. Dünyayı bilse, Avrupa'ya gitse, Amerika'ya gitse, Avrupa'ya gitse öyle olmayacağını öğrenir. Fransız, Fransızca öğretmeni, de Fransız, Kabataş Lisesi'ne gelmiş, şöyle oturmuş koltuğa Fransızca dersi yapacak lisede demiş ki çocuklar bugün çok moralim bozuk, çok fena durumdayım, ders yapamayacağım. Hocam ne oldu filan demişler. Pierre midir adı, Jean mıdır, Ninnes ise yani bir Fransız. Bugün demiş Boğaz içinde bir cinayet işleniyor demiş. Onu gördüm, ders anlatamayacağım. Hocam ne cinayeti bilen? Mısır idivinin 300 odalı Emirgan'daki yalısı elektrik parasını vermediği için belediye tarafından haciz edilmiş, söktürülüyormuş. Ya tarih, tarihi konak söktürülür mü? Elektrik parasını vermediyse vermez. Belediyenin olsun, söktürülür mü tarihi eser Yaygın bir cehalet var. Şeye gittim, bak birkaç misal, bunları duyan varsa içinizde, tanıdık savcısı varsa ihbar etsin, takip etsinler. Niğde'ye gittim, Niğde değil, Nevşehir'e gittim, oradan Gülşehir'e gittim, Gülşehir'deki yazma eserleri inceleyeceğim. Çok güzel medrese yaptırmış. Kara vezir Paşa, Gülşehir'den yetişmiş, sadrazam olmuş adam. Memleketine han yaptırmış, cami yaptırmış, kütüphane yaptırmış, medrese yaptırmış, çeşme yaptırmış. Memleketini kesme taşlarla, abidelerle doldurmuş. Ben 400 kadar yazma eseri inceliyorum. Oradakilerden bir tanesi dedi ki, hocam dedi, bu, bu yazma eserlerin altın yaldızı, güzel birinci sınıf hatlatların elinden çıkmış el yazması, tarihi eserlerin üzerinde çocukların koşmaca oynadığını biliriz hocam biz dedi. Camisine gittik. Kubbeli güzel Osmanlı camisi, kurşunlu kubbesi. Efendim, müezzin dedi ki hocam bunun duvarlarındaki yazıları Karavezir Paşa zamanının hattatlarına yazdırmış birinci sınıf hatlar idi. Vali bunları indirin aşağı dedi. Biz de İndiremedik ilk önce. Uğraştım, çıktım, merdiven dayadım ama kurşunları taşların içine dondurmuş. İndiremedim. Ertesi ay maaşımı almaya gittiğim zaman Nevşehir'e demiş ki bu müezzin benim emrimi tutmadı, buna maaşını vermeyin. Zavallı adam maaşsız kaldığı için gelmiş tekrar almış eline demir testlerisi, Gürç gırç gırç gırç gürç. cami yapıldığı zamanki tarihi şeyleri, bu indir bu Arap yazların demiş Vali Bey. Ya Arap yazsa ama Arap yazmadı ki bizim tarihimizin, bizim şeyimizin eseri. Yani Mev Mevlana celaleddin Rumi Mesnevi'yi Farsça yazdı diye yani biz Konya'da şey mi yapalım? Türbesini bu dozerle yıkalım mı yani? Bu kadar kültür düşmanlığı, bu kadar cahillik, dağdaki bir çobandan beklersin ama bir şehirdeki vali böyle yapar mı? Cahiliz. Onun için ne dini biliyoruz, ne dünyayı biliyoruz. Ne şarkı biliyoruz, ne garbı biliyoruz. Ne Avrupa'dan haberimiz var, ne kendimizden haberimiz var. Çok okuyalım, öğrenelim. Okuyalım, öğrenelim. Cahillikle bir şey olmaz. Şimdi anket yapmış, ciddi bir anket müessesesi. Sormuş solculara, şu mesele nasıldır diye, 100 kişiden 2 kişi bilmiyorum demiş. Müslümanlara sormuş, 100 kişiden 24 kişi bilmiyorum demiş. Utandım, yüzüm kıpkırmız oldu. Solcu, solcunun yüzde ikisi cahil, bilmiyorum diyor. Müslümanın yüzde yirmi yüzde yirmi beşi cahil. Oh! Her şey rabadır bu Müslümanlara. Birisi geldi bir vaize, bir şey şikayet etti de oh oldu dedi. İnşallah yakın zamanda Hacı Bayram'ın kapısına kilit takarlar dedi. Olmaz ki. Yani insan, İnsan biraz okuyacak, öğrenecek. Bizim dinimiz ilk başta oku emriyle başlıyor. İlk ilk ayetlerde oku, Allah insana beyanı öğretti, kalem vesaire. Bu sözler geçiyor yani. Bismillahirrahmanirrahim. İkra, bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak, İkra ve rabbukel ekrem, ellezi alleme bil kalem. Allemel insana, malem ya'lem. Kalem, okumak, bilgi, beyan. Bu sözler geçiyor. İlk, ilk şeyde. Müslümanların her şeyi su gibi bilmesi lazım. Dünyanın gelip Müslümanlardan mesele sorması lazım. Japonya bizden ileri gitmiş, Amerika bizden ileri gitmiş, efendim dünkü efendim eyaletlerimiz bizden ileri gitmiş olur mu? Alem elektronik çağda yaşıyor. Ad alem kendi tarihi eserlerini böyle öyle titizlikle koruyor ki. Biz her şeyimizi yakmışız, yıkmışız, ne zengin adamlarız ki, en kıymetli bir antika eser, mesela küçücük bir para, altın olarak değeri 30 bin liradır bugün. Cumhuriyet altının değeri 30 bin 500 liradır. Ama Abbasiler devrinden öyle bir altın bul, ağırlığı aynı olsun, 300 bin liradır. Yani tarihi değeri var. Biz antikaları böyle tahrip ettiğimiz zaman dünyanın en müsrif insanları oluyoruz. Yani zamanın şeyini tahrip etsek neyse Allah bize akıl fikir versin ilim versin bu cahillikten paçayı kurtaralım bu cahillikle ne din olur ne dünya olur ne yani hiçbir işe yaramayız. Devamı varmış hadisi şerifin onu da bari okuvereyim. Veracül'ün Alime ilmen fentebeha bihi men semi'ahu minhu du'nehu. Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş. Hadis'in ikinci kısmının manası şu. Neydi başında? Kıyamet gününde insanların en çok pişmanlık duyacak olanları kimdi? Kendisinin ilim öğrenme imkanı olduğu halde ilim öğrenmeyen insandı. Çok pişmanlık duyacaktı. Sonra kimdi? Ve alime ilmen. Bir diğer pişmanlık duyacak insan da şu kimsedir ki alime ilmen bir ilmi bildi ama pentefa bihi men, men semi'ahu min kendisi faydalanmadı da kendisinden duyan kendisinden gayri cümle âlem faydalandı o bilgiden de o kendisi faydalanamadı güzel şeyler söylemiş demek ki güzel şeyler söylemiş söylemiş ama kendisi tutmamış Cümle âlem faydalanmış ondan o ilimleri duyanlar. Onlar cenneti bulmuşlar, bu cehenneme gidiyor. düküm men galeve nefsehu indel gadab ve ahlemüküm men afa ba'del kudre. İbni Dünya, Hz. Ali Efendimiz'den rivayet eylemiş, Deyimi ve Şirazi'nin de eserlerinde geçiyor hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, eşed düküm sizin en şiddetliyiniz. Buradaki şiddetten maksat nedir? Buradaki şiddetten maksat, buradaki şiddetten maksat en pasusu kuvvetli demek, en güçlünüz, en pehlivanınız demek yani. Sizin en pehlivanınız kimdir? Boyu 2 metre 10 santim olmalı, kilosu 110 olmalı. Efendim pazusunun çevresi 55 santim olmalı. Efendim halterde 260 kilo kaldırmalı. Efendim gülleyi savurduğu zaman şu kadar metre öteye savurmalı. Yüksek atladığı zaman hayır. Hayır. Öyle değil. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Men galebe nefsahu Kızdığı zaman kendi nefsine hakim olabilendir. Em tehlivatınız. Sinirlendi kendisini tutabiliyor. Tamam. Asıl pehlivan olur. sinirlendi Sinirlerle kendisini tutamadı. Vurdu, kırdı, devirdi. Tabaklar havada uçtu. Masanın ayağı kırıldı. Sandalye e, harabe oldu. Efendim, karısının başı ağır, e, yarıldı. Çocuklar bir köşeye efendinin son yanının altında. Sonra da pişman oldu. Türk de be, ben çok sinirli bir insan. Niye bunları yaptım? Bilmem ne falan. Camlar kırılmış. Hadi camcıyı çağır yeniden. Kış gününde camsız durulmaz ki evde. Hanım kusura bakma, ben galiba haksızlık ettim, çok galiba, sert davrandım. Elbet sert davrandın ya, sen biraz o şeyi, kendini tutmayı. Dur bakalım, başını sonunu bir dinlesene işin. Kızdığı zaman, sinirlendiği zaman, öfkelendiği zaman kendisini tutabilecek insan. Sakin olacak, şöyle bir derin nefes alırsın, biraz o fayda verir. Birkaç derin nefes alırsın, baktın olmadı, gider abdest salırsın Abdest aldın mı düzelir iş aklın olmadı çok sinirlendin tutamıyorsun Ya benim elimden bir kaza çıkacak gider gusül abdese alırsın o zaman aklın başına gelir. ayakta geziyorsun oturursun biraz oturuyorsan biraz uzanırsın 10 dakika 15 dakika dur ben sana şimdi cevap vermeyeceğim 15 dakika bir oturayım şuraya yatayım dersin ondan sonra duydun bir yerde Almanya için mi ne dediler iki kimse kavga etse orduda 24 saat geçmeden şikayet kabul olunmazmış. Komutanım falanca bana şunu etti, bunu etti. Ne zaman? 2 saat geçecek. Defol. 24 saat geçecek, ondan sonra gidecek. Yani. Ya bir bakalım şu sıcaklığı bir geçsin bu işin. Arkasından sen bunu bir salim kafayla bir düşün. Bir uyu, bir uyan. Ondan sonra meseleyi ilk gördüğün gibi mi göreceksin, başka türlü göreceksin? Öfke ile kalkan zarar ile oturur. Öfkenin Arapçası gazaptır. Veya gazabın Türkçesi öfkedir. İşte öfkelendiği zaman kendisine hakim olabilendir. Asıl pehlivan dedi Peygamber Efendimiz. Öfkeli kalkarsan sonunda kendini zarar edersin. Sakin hareket edersen kar edersin. Adamın birisi eski devirde askere gitmiş. İlim öğrenmiş. Seneler geçmiş gelmiş. Ama hocası demiş ki sakın sinirlenme. ''Sakin ol, ani fevri harekete yapma.'' demiş. Evine gelmiş, evinin camından bakmış, bir adam sesi var, karısıyla konuşuyor. ''La konuşuyor, Senli benli, sen filan.'' diye hitap ediyor, bilmem ne filan. Tepesine çıkmış kanı, sinirlenmiş, yanında da silahı milahı var. ''Gireyim şu herif, benim evime benim yokluğumdan faydalanarak girmiş, benim karımla konuşuyor filan.'' diye. Öldürecek, içeri girmiş. Hanıma, o hoş geldin. Ya niye ani geldin? Buyur otur bilmem ne falan. Bak demiş oğlumuz ne kadar büyüdü demiş. Oğlu delikanlı olmuş, meğer oğluymuş. E kızgınlıkla girseydi içeriye piştiği çekseydi, altı el patlatsaydı kendi oğlunu öldürmüş olacaktı. Onun için kazap, öfke geldiği zaman yutkunacaksın, kendini tutacaksın. La ilahe illallah, la diyeceksin. Peygamber Efendimize selavat getireceksin. Araplar biraz Alışveriş yapıyorlar filan, birbiri biraz sinirlendirirler mi bir ötekisine hemen diyor ki Salli alen nebi, Salli alen nebi ne demek? Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerife getirdi. Tabi o da mecburen Allah'a Allah, emanet salli alen Muhammed filan diyor, biraz iş yumuşuyor. Salli alen nebi, Salli alen nebi diyorlar. Öyle bulmuşlar işin kolayını. Ha, ve ahlemüküm men afa ba'del kudre. En halim seliminiz kimdir? Emniyet amirini affettim. Vali efendiyi affettim. Bu halimlik, selimlik değil. Zaten affetmesen ne olacak? Ne yapabilirsin adama? Men afa ba'del kudre. İntikam alma, kudreti varken affedendir halim, selimlik. Millet affediyor. Affettim hadi seni. Kimi affediyor? Zaten diş geçiremeyeceği adam. Olmaz. Olmaz. Yani gücün kuvveti yettiği zaman tamam ben bunun canına okurdum, peselini çıkartırdım, yere sererdim postunu ama Allah rızası için affettim. Allah affedenlere cennette köşk, müstesna köşkler ihsan edecek, herkes hayran kalacak o köşklere, onlara eriyim diye affettim seni yoksa ben senin canına okurdum, gücüm yeter bak, fazluma bak, senin haline bak. Sivritmek gibisin benim nazarımda bir vursam kanınla resmini duvara yapıştırırım dersin. Ama yapmazsın. Neden? Allah rızası için. Ha, öyle olursa o zaman o halimliktir işte. Gücü yettiği zaman selim olursa. Asıl halimlik odur. Demek ki buradan ne ders çıkıyor? Sinirlendiğimiz zaman kendimize hakim olalım. Öyle istiyor Efendimiz. Gücümüz, kuvvetimiz olduğu halde intikam almayalım. Affetmeyi çokça yapalım. Affetmek büyüklük. Çocuğunu affediver, karını affediver, Efendim artık arkadaşını affediver, kardeşini affediver filan böyle afla yaraları tedavi edelim. O bana yaptı ben de ona yapayım filan diye giderse bu işin sonu gelmez. O aileden birisi bunu öldürüyor, bu aileden bu sefer bir masumu yakalıyor, bu ötekisini öldürüyor. Aa, benim çocuğumu o haksız yere öldürdü diye o kadın bu sefer küçük çocuğunu intikam duygularıyla yetiştiriyor yetiştiriyor yetiştiriyor. Evladım ben senden başka bir şey istemiyorum. Büyüdüğün zaman hemen silahını al git falanca adamı öldür. O tekrar onu öldürüyor. yıllarca kan davası sürüyor. Affedici olacağız. Öyle istiyor efendim. Eş, eşribu ayyunek ma ''İndel vudu ve la tenfudu eydiyeküm fe innehâ mirvâhu şeytan. Ateş almakla ilgili bir hadis-i şerif bu. Biliyorsunuz bu okuduğumuz kitapta mevzulara göre tanzim edilmemiştir hadis-i şerifler. Başındaki kelimenin alfabetik sırası neyse o gelir, çeşitli mevzular gelir. Bu da hoşuma gidiyor benim çünkü... İnsan hep aynı mevzuyu böyle dinleye dinleye belki tamam canım bildiğimiz mevzu der de şey olunca hoşuna gidiyor değişik mevzular gelince hoşa gidiyor. Bu da abdest almakla ilgili bir abdest almakla ilgili bir hadisi şerif Peygamber Efendimiz buyurmuş ki eşiri bu işraftan içiriniz demek eşiri bu yine yüneküml ma. E. Gözlerinize suyu içiriniz. Ne demek? Yani şöyle yüzünüzü yıkarken gözünüzün her tarafına güzelce suyun varmasına itina ediniz demek. Neden? Şöyle yapar, Göz çukurda kalır, şuraları biraz ıslatır, ondan sonra kolunu yıkar, bacağını yıkar, camiye gelir namaz kılmaya kalkar. Olmadı ki, abdest tamam olmadı. Bu tarafı güzelce... Güzelce şey yapacaksınız. Gözün çapağı vardır, kirpiği vardır, çukur yeri vardır, şeyi vardır. Orasına güzelce suyu getirttireceksiniz. Suyu iyice o taraflara dağıtacaksınız ki abdestiniz tamam olsun. Abdestte, abdest azaları güzel yıkanmaksa abdest tamam olmaz. Abdest tamam olmayınca namaz tamam olmaz. Boşa kürek çekmiş olur insan. Öyle yapın. Sonra ellerinizi silkelemeyin. Böyle böyle silkelerler ya etrafa şey saçılır. Çünkü o şeytanın yelpazesidir, diyor Peygamber Efendimiz. Doğru bir şey değil. Onu silkelemeyeceksiniz. Silerseniz silebilirsiniz elinizi. Silerken dualar edersiniz. İnna-i in Zennâ okursunuz. Efendim, böylece onun ibadetin bir parçası olduğunu bilerek ciddiyetle yaparsınız. Eşrefül iman en ye'meleken nasû Ve eşrefül İslam en yeslemen nasu milisanike ve yedik. Ve eşrefül Hicreti en tehcure seyiat. Ve eşrefül Cihat en tuktel ve tuğu ve yüg karaferasık. İbnul Necer ziyade etmiş ki ve eşrefül zühd en tesküne kalbi ki alama ruzikte. Ve inne eşrefe ma teselu min Azze ve Celle el afiyete fit dünyا ve âkibe. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Bu hadisi şerif ile dersimize son vereceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadisi şerifinde buyurmuş ki, eşrefül iman, imanın en şerefli mertebesi, en meneken naz. İnsanların sana emniyet duymasıdır, senden emniyette olmasıdır, senden korkmamasıdır, bundan bana bir zarar gelmez diye senden yana bir telaşı tasası olmamasıdır. Mümin insan öyledir. Mümin işi reng olmaz, arif kalbi teng olmaz. Mü'min işi ceng olmaz diye böyle şi şiirde geçiyor. Mü'min kimse tatlı bir kimsedir. Peygamber Efendimiz bir seferinde mü'mini altına benzetmiş. Altın gibidir Müslüman. Neden mü'min? Neden? Çünkü altını eritirsin, başka kalıba sokarsın, bilezik yaparsın, yüzük yaparsın, senelerce kolunda, parmağında taşırsın, kulağında küpe olarak taşır kadınlar. Rengi değişmez, hep aynı kalır. Eritsen azalmaz. Bozulmaz, kararmaz, kararmaz, rengi kalır. Bir rivayette de, bir seferinde de arıya benzetmiş Müslümanı. Arı gibidir Müslüman. Neden? Güzel şey yer, güzel şey bırakır geride. Güzel şey ne yiyor? Her çiçeğe konuyor, balını alıyor. En güzel tarafını, onu alıyor. Güzel şey bırakıyor. Ne bırakıyor? Şifalı bir mayı bırakıyor. Bal bırakıyor bize. Sonra konduğu dalı kırmaz, konduğu çiçeği kırmaz, bozmaz. Aa, arı bir kondum buraya artık bu mahvoldu, bu çiçek bir daha iflah olmaz demiyoruz. Hiçbir şey olmaz. Hatta çiçekler onun vasıtasıyla tozlaşır, döllenir, şey yapar da o meyveler vesaire ondan olur. Onun için faydası da vardır. Müslüman böyle olacak yani. İnsanlar kendisinden zarar görmeyecek hiç kimseye bir zararız mevsedeti dokunmayacak. Herkes ondan yana emniyette olacak. Öyle olabilirsek, hakiki Müslümanlık oluyor. Bir. Ve eşrefil İslam en yeslemen nasu min lisanike ve yedike. İslam'ın en şerefli mertebesi de, Müslüman oluşun en şerefli mertebesi de insanların senin elinden, dilinden selamette olmasıdır. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde iştikak sanatıyla bize hakikatleri bildiriyor. Hepsi aynı kökten gelen kelimelerle bir işin temel noktasını öyle anlatıyor. Şimdi İslam selim, selamet kökünden geliyor. İf'al babından. Onun manası insanın kendisini hakka teslim etmesi, selamete gitmesi filan manasına. Fakat o iştikak, o kök, mana kök, kökünden geliştirilmesi ilgili bir başka tarif ile Müslüman tarif ediyor. Diyor ki müsl başka Müslümanlar senin elinden, dilinden salim ise sen en şerefli Müslümanlık mertebesindesin. Yani dilinle kimseyi zarara uğratmıyorsun, elinle de kimseye vurup kurup efendim canını yakmıyorsun. Yani Müslümanlar senden selamette ise sen en en iyi Müslümanısın. Ve eşreful hicre en tehcüre seyyâd. Hicretin en şereflisi de kötülüklerden hicret etmektir. Biliyorsunuz ashab-ı kiram Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Daha önceden Mekke'den Habeşistan'a hicret ettiler. Yemen'e hicret ettiler. Yani müşriklerin zulmünden kurtulmak için. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki bu hicretlerin her birisi hicrettir, sevaptır ama en şerefli hicret senin kötülükleri terk etmendir. Bırakabiliyor musun kötülüğü? Kötü huyları, kötü halleri, kötü sıfatları, kötü alışkanlıklarını, kötü arkadaşları, kötü adetleri. Her her cumartesi toplanırız, bir içki alemi yaparız. Ha, onu bırakabiliyorsan işte en güzel hicret. Sigara içerim hocam, günde iki paket. Hadi bırak bakayım, göreyim seni. İşte hicret bu. Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşamadım, Mekke ehlinden olsaydım her şeyimi terk ederdim, Medine'yi göçerdim. Hadi bakalım ben senin babayihtiliğini şu basit sigarayı bir bırak da göreyim. Şaralı, kanser yapıyor, nefesini tıkıyor, insanda parasını boşa gidiyor, parasını el, el alır, dumanlı yer alır. Bırak bakalım, o kötü arkadaşları bırak, kötü ihtiyadını bırak. Bırakabilirsen, işte en faziletli üstün cihat odur ve eşrefül cihat.